Günaydın. Bugün iki kampanya haberimiz var. Her iki kampanyayı da bütün detaylarıyla sizinle paylaşalım bugün. İlk haberimizin konusu Tüp Bebek. Ayşe Sarı tarafından Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Tüp Bebek'te preimplantasyon yani implantasyon öncesi. Genetik tanı yönteminin tüm riskli durumlar için SGK kapsamına alınması. Ayşe konuyu detaylıca anlatıyor. İşte kampanyanın çıkış noktası, gerekçeleri ve talebi. Ülkemizde akraba evlilikleri oldukça sık görülmektedir. Bu durum ailelerin sahip olacakları çocukları genetik hastalıklarda riskli konuma getirmektedir. Engelli olma halinin sebeplerine bakıldığında bu sebeplerin çoğunun önlenebilir sebepler olduğu görülüyor engelliliğe yol açan bazı genetik hastalıkların gebelik sürecinde yapılan testlerle teşhis edilebileceği halde, teşhisi mümkün olan genetik hastalıklara sahip bebeklerin hala doğmaya devam ettiğini dile getiren Ayşe, bununla birlikte kendisi genetik bir hastalığa sahip olan ve bebek sahibi olmak isteyen ebeveynlerin de varlığına dikkat çekiyor. 28 tarihinde kabul edilen 3960 sayılı kalıtsal hastalıklarla mücadele kanununda, Devlet kalıtsal kan hastalıklarından talasemi ve orak hücreli anemi dahil olmak üzere bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve engelliye yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı'nın yıllık bütçesine konulur ifadesinin yer aldığını ekleyen Ayşe. Diyor ki ilk bebekleri genetik hastalığa sahip olan ailelerin ikinci hatta üçüncü bebeklerinde de Aynı genetik hastalık görülebilmektedir. Bu durumu yaşayan ailelerin sayısı oldukça fazladır. Bunun yanında ikinci bebek şanslarını taşıdıkları risk nedeniyle hiç kullanamayan çiftlerde vardır. Riskli gebelik takiplerinde bebeklerin genetik hastalıkla doğacağını öğrenen anne ve babalar gebeliğin sonlandırılması veya devamı kararında oldukça yıkıcı bir süreç yaşamaktadırlar diyor. Genetik hastalıklarla mücadelede önemli olanın henüz gebelik oluşumundan embriyonun sağlığının belirlenmesi olduğunu söyleyen Ayşe, embriyoda genetik tanı ile bebeğin henüz 7-8 hücreli bir embriyo aşamasındayken tüp bebek yönteminde incelenmesi mümkün olacak. Genetik hastalık sahibi olan embriyonun rahim içine yerleşmesi önlenecek, böylece sağlıksız bir gebeliğin oluşmasına engel olunabilecektir. Bu yöntemle tüm genetik hastalıkların teşhisinin mümkün olmadığı bilinmekle birlikte riskli olan çiftlere bu şansın verilmesi son derece önemli. Evlilik öncesi sadece kalıtsal kan hastalıklarından hemoglobinopati yani tenesimi gibi testler ücretsiz yapılmakta diğer genetik hastalıklar için herhangi bir test yapılmamaktadır. Kök hücre vericisi kardeş elde etmek için uygulanan tüp bebekte preimplantasyon genetik tanı yöntemi Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme kapsamına alınmış Ancak genetik hastalık taşıyan ve sağlıklı bebek sahibi olmak isteyenler kapsam dışı bırakılmışlardır. Riskli kişilerin belirlenmesinde uygun görülecek genetik tarama programlarının geliştirilmesi bir zorunluluktur diyerek durumu özetliyor Ayşe. Demiş ki bu hastalıkların preimplantasyon genetik tanı yöntemiyle teşhis edilebilir olması genetik hastalıkların görülme sıklığını azaltacak, alınan önlemlerle olabildiğince sağlıklı bir toplum kazanılacaktır. Çocuk sahibi olmuş çiftlerin ikinci bebek sahibi olmak istediklerinde tüp bebek işlemlerine ait ücret SGK tarafından ödenmemektedir. Ancak genetik hastalığa sahip oldukları bilinen çiftler için gerekli olan preimplantasyon genetik tanı yöntemi ile tüp bebek tedavisi oldukça pahalı bir yöntemdir. Genetik hastalıklarla mücadele kanunu gereği genetik hastalık taşıyıcısı oldukları bilinen çiftlerin ilk bebekleri genetik hastalığa sahip olan ailelerin koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına alınarak bu çiftlerin sağlıklı bebek sahibi olmalarını sağlayacak preimplantasyon genetik tanı yöntemi ile tüp bebek tedavisine ait ödeneğin Sağlık Bakanlığı'nca karşılanması için sağlık uygulama tebliğinde gerekli düzenlemelerin yapılması için gereğine arz ederim diyerek talebini dile getirmiş Ayşe. Ve ikinci kampanyamızın konusuysa Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Hatice Itır Övül tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden istenen 2 milyon liralık verginin kaldırılması. Muhatabı ise Maliye Bakanlığı Itır, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 25 yıldır Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. Çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş toplumuna ulaşmak amacı güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu birçok sorunun temelinde eğitim yetersizliğinin bulunduğunu bu sorunu çözmeden çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasının mümkün olmayacağı inancı ve buna katkıda bulunmak, Azmi ve arzusu tarafından birleşen insanlardan oluştu diyerek giriyor sözü. 4 Eylül 1997 yılında denetlemeler sonunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine Kamu Yararına Dernek unvanı verildiğini, 25 yılda toplam 117.147 öğrenciye burs verildiğini, 30 köy okulu, 24 ilk öğretim okulu yapıldığını ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildiğini, sadece 2012-2013 yılında yaklaşık 13.000 öğrenciye burs verildiğini dile getiriyor. ÇEDD'nin ilkeleri arasında sorunların değil çözümün bir parçası olmak, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve en önemlisi partiler üstü konumunu korumak ve bu ilkelere özen göstermek olduğunu söyleyen Itır, ÇEDD'nin hedefinin dezavantajlı kız çocuklarının ve gençlerin ufak burs imkanlarıyla eğitimlerine destek vermek olduğunu, ÇEDD'nin gençlere burs verilirken din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmadığını, farklı düşünce ve inançlara saygı gösterildiğini dile getiriyor. Burs verdiği öğrencilerin hiçbirinin beyni yıkanmıyor, sadece sınıflarını geçip geçmedikleri takip ediyor. Gençlerin katıldıkları etkinlikler ise şunlar. Görmeyen kişiler için kitap okumak, Darül Acezi'de yarışlı insanları ziyaret etmek, şiir ve tiyatro etkinliklerine katılmak, Avrupa Birliği projesi kapsamında bir ilçedeki kent konseyi çatısı altında örnek olacak bir gençlik merkezi oluşturmak, bölgede 96 bin gence ulaşarak sağlık ve spor, eğitim, iş imkanları gibi konularda çözüm bulmak ve proje Üretmek diyen Itır soruyor. Sayın Maliye Bakanımız bu dernekle niye bu kadar uğraşıyor? Denetimlerin biri bitmeden öbürü başlıyor. Dolayısıyla kayıtların en güncel, şeffaf ve hesap verilebilir durumda olan sivil toplum örgütü konumunda. Şu anda bursla okumakta olan ve destekten yoksun kaldıklarında eğitim hayatları bitebilecek olan 13 bin genç için hiç mi üzüntü duyulmuyor? Ekonominin %40'ı kayıt dışı iken yani hiç vergi alınmazken çocuk ve gençlerin eğitimlerine destek veren bir derneği sürekli yok etmeye çalışmak nasıl bir anlayış? Nasıl bir bakış açısıdır? Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bu konuda yardımcı olacağınıza ve konuyu inceleterek iddia edilen 2 milyon liralık vergi cezası konusunun çözümlenmesine çalışacağınızı inanıyorum diyerek seslenmiş. Ötür. Yaşamın her alanında değişim sizlerde olsun. Esen kalın. Hemen şimdi